Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah ve ba'd Değerli kardeşler Bir kafir 100 yaşında öldüğünde 100 yıllık Günahı ile Küfrü ile şirki ile Allah'ın huzuruna çıkar Allah kafirler hakkında hükmünü verir, o kafir cehenneme girer. Dünyada yüz yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, balalet üzere yaşayan bir kafirin, cehennemde kalma süresi ne kadar? Sonsuz. Yüz yılın karşılığı nasıl cehennemde sonsuz oluyor? Bu 100 sene zarfında, Şu kadar insan öldürmüş, Bu kadar şirke bulaşmış, Bu kadar haram işlemiş, Bu kadar zina etmiş, Hepsinin rakamı belli. Bir zinanın cezası 500 sene olsun, Bir şişe şarabın cezası 300 sene olsun, Mesela, Ahiret senesiyle, Toplam 5 milyon sene yapsın, 5 milyon sene sonra mesela, Cehennemden çıksın. Ama kafir, Cehenneme giriyor, küfrüyle giriyor, ebediyen kalıyor. Aynı şekilde, yüz sene yaşayıp ölen bir mümin, hesabı görülüp, cennete girdiğinde, yüz senelik namazla, oruçla, Kur'an'la, ibadetle, sadakayla cennete girmiş oluyor. Ama, bir milyon sene, beş milyon sene kalıp çıkmıyor, ebediyen, sonsuza kadar o da cennette kalıyor, e her namaz için, beş yüz sene cennette kalınmak gerekse, mesela, bir günlük oruç içinde, üç yüz sene gerekse, bunun da beş milyon sene sonra, tamam, yaptığın ibaretlere kadar, bu güzel yerde kaldın, hadi şimdi çık git, denmesi lazımken, ne kafir, ebediyen cehennemde kalmaktan kurtuluyor, ne de, Mümin şu kadar sene sonra ebedilik nimetini kaybedip cennetten çıkıyor Neden neden Çünkü Allah hem kafirleri hem müminleri yaptıklarına göre değil yapmak istediklerine göre değerlendiriyor bir mümin var mı 250 sene sonra İslamiyeti bırakarım desin bütün müminler ebedi 1 trilyon sene yaşasa arta arta imanı yükselir onun. Kafirler de 10 sene 20 sene sonra küfründe gevşemiyorlar. Onlar da 500 sene ömür verse Allah 500 sene küfür üzere yaşayacak. 1 milyon sene ömrü olsa 1 milyon seneyi küfür üzere geçirecek. Nasıl mümin 1 milyon sene yaşasa hep imanla yaşıyor. Artıyor imanı. Sonra bırakayım bu İslamiyet'i eskidi demiyor. Bu nedenle Allah, kıldığı namaza göre cennete koymuyor mümini. Kılmak istediği namaz kadar koyuyor. Kafiri de, üç defa beş defa şarap içti diye cehenneme koymuyor. Biliyor ki, salsa onu Allah, bir okyanus kadar şarap içer. Onu biliyor Allah. Demek ki, bizim işlerimizden çok, niyetlerimiz cennette ve cehennemde tutuyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin niyeti, amelinden hayırlıdır buyuruyor. Mümin, buradan hacca gider. Evinden çıkarken ki niyetine göre, hac sevabı kazansa, o hac onu cennete koyar. Ama, ama, Orada yaptığı ibadetlere göre, tavafına göre, sa'yine göre, Arafat'taki, Müzderife'deki vakfelerine göre, cevap verecek olsa Allah ona, belki o hat yüzünden cehenneme girmesi lazım. Şu kadar kabahat yapıyor mümin. Yaptığımız tavafa göre değil, o tavafın görüntüsüne göre değil, o tavaf esnasında hop hop eden kalbimize göre Allah sevap veriyor da cennete giriyoruz haçla. Mümin olarak biz niyetlerimizi, içimizdeki kararları, niyetle neyi kastediyoruz? İçimizdeki kararı kastediyoruz. İçimizdeki kararları yaptığımız tavaftan, okuduğumuz Kur'an'dan daha değerli görüyoruz. Arapça bilmeyen ne dediğini anlamayan bir insan Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okuyan bir hafızın önünde oturuyor. Uykusu geldiği halde uyumamak için bir oyana dönüyor, bir buyana dönüyor. Ne okunanı anlıyor, ne de yarını anlayacak. Allah cenneti anlatıyor, anlamıyor. Cehennemi anlatıyor, anlamıyor. İsrail ne anlatıyor anlamıyor Nuh'u anlatıyor Yani ayette bir dinliyor Lakin Sahur vakti o mukabelenin önünde niçin oturuyorsun sorulduğunda Ne cevap veriyor Allah'ın kitabı Ramazan'da indi O Kur'an okunuyor Ben onu dinliyorum diyor Yani o aslında anlamıyor Ama Allah konuşuyor ben dinliyorum diye oturuyor anlayandan daha fazla belki sevap kazanıp kalkıyor oradan. Çünkü o müminin, Kur'an okunurken mesela, niye ayaklarını uzatmıyorsun? Ayaklarını uzatma diye bir ayet okunmuyor ki burada. Allah'ın kitabı önünde ayak uzatılmaz deniyor. O okunurken ses çıkarılmaz deniyor. Demek ki içindeki tazim düşüncesi, Kur'an anlayışı, tam Allah'ın istediği bir anlayış. Bu Müslüman, Kur'an, hatta Kur'an okumayı bilmemiş olsa bile, bırak anlamayı Kur'an'ı, Kur'an okumayı bilmemiş olsa bile o mümin kazanıyor. Bunun için kardeşler, bugün çok önemli bir kuralı anlayıp gideceğiz inşallah. Biz girersek cennete inşallah, niyetlerimizle gireceğiz. Kıldığımız namazı, İmam-ı Azam bir incelese var ya, kıldığımız namazdan dolayı cehenneme girersin diyecek bize belki 20 defa sev secde yapsan kapanmayacak kadar hata var namazımızda orucumuzda var eğer Allah bu mekanik görüntüleri şu orucun namazın ve diğer ibadetlerin fiziki boyutunu inceleyecek olsa yani namazdan dolayı suç işliyoruz biz zaten yanlış yapıyorsun Allahu Ekber diyorsun her şey aklına gelmeye başlıyor Rükü yapıyorsun, rükün tam değil. Secde yapıyorsun, secde de yapışıp kalıyorsun. Her yerde bir hata çıkabiliyor. Ama Allah Rabbim, senin için namaza niyet ettim derken başlıyor kaydetmeye. O niyeti tam puanla kaydettim mi Allah? Eğrilik büyürlükleri görmüyor bir daha. Bunun için çocuğu hangi hafızlık kursuna verdiğin çok önemli değil. Çocuğu hangi okulda okuttuğun çok önemli değil. O çocuğa annesi hamile kaldığında Hz. Meryem gibi onu adamaya hazır olup olmadığını çok önemli. Senin niyetinde bu çocuğu ne yapmayı arzu ettiğin çok önemli. Yıllardır bu ümmete iştihad edecek bir Ebu Hanife yetişmedi. Bir İmam Malik yok. Bari benim doğurduğum çocuk İmam Malik olsun. Resulullah'ın sünnetini hiya etsin. Bari benim çocuğum şehadet şerbeti içecek bir delikanlı olsun diye sen niyet edersin. Bu niyetin gereklerine uygun bir hazırlık yaparsın. O çocuk şarapçı birisi bile olsa seni Allah şehit babası, şehit anası olarak diriltir kıyamet günü. Çünkü Allah oğlu şehit olanların listesine bakmıyor. Şehit yapmak isteyen... Alim yapmak isteyen Kur'an ehli yapmak isteyen Kararları görmek istiyor Allah Pek çok müşrikin oğlu Peygamber sahabesi olarak Doğdular Peygamber sahabesi olarak yaşadılar Allah'ın sevdiği insan oldular Babaları bunlardan istifade etti mi? Etti mi? Hayır Oğlu cennetle müjdelenmiş Babası cehennem kütüğü. O babanın onu yetiştirme arzusu yoktu ki. Aynı şekilde nice sahabiler, nice sahabiler evlat yetiştirmek istediler, o yetiştirdikleri çocuklar, Hz. Osman'ın kafasını kopardı. Ali'nin kafasını kopardılar. O evlat yetiştirmek isteyenler, yani Ebu Bekirler, Ömerler, Dava arkadaşlarının önüne kılıçla çıksın diye mi çocuk yetiştirdiler? Hayır. Onlar başka türlü niyet ettiler. Başka türlü hazırlık yaptılar. Çocukları başka yerlere kaydı. Ama onlar Allah'ın huzuruna kendileri gibi mümin, muvahhid, peygamber aşıkı bir insan yetiştirme müjdesiyle çıkacaklar. Neyle bunu elde edecekler? İçlerindeki kararla, niyetle. Kardeşler bakınız bir fıkıh örneği daha vereyim mesela. Şimdi bugün nedir? Ramazan-ı Şerif'in işte 25. 26. günüdür. Şu günüdür. Bugün biz burada e, sabah vaktinde bulunduğumuzu düşünün. Sabah namazı kılacağız. Ya da akşam teravihe geleceğiz. Birimiz niyet ediyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için bayram namazını kılmaya. Allahu Ekber. Bayram değil, seyran değil. Böyle bir niyet olur mu? Olmaz. Namaza bir zararı var mı? Yok. Gene namaz, hangi namazı kılıyordun? Teravih, teravihdir o. Ne oldu? Niye terslik olmadı? Çünkü Allah dilimizin ne dediğine bakmıyor. Buraya niye gelmiştin sen? Yatsı namazını kılmaya. E i̇ster yatsı kılacağım da, ister bayram kılacağım da, ister cenaze kılacağım da. Dillerin dediği değil, yüreklerin düşündüğüne bakıyor Allah. Elin ne yapma, yaptığına değil kafan o ele ne yapmak istetiyordu ona bakıyor. Bunun için kardeşler bizim bir numaralı sorunumuz büyük düşünen, Allah'ı düşünen ve niyetinde Allah'ın aradığı şeyler bulunan Müslümanlar olmaktır. Bu sağlam kafalılığı, büyük düşünmeyi, Kudüs'ü düşünmeyi, Kur'an'ı düşünmeyi şehadete düşün şehadeti düşünmeyi becerebilsek içimizde bu sevda olsa ben Ebu Hanife yetiştireceğim inşallah diye içimde bir aşk olsa benim çocuklarım Allah'a kurbandır adaydırlar şehadete diye bir samimiyet olsa bu samimiyeti de Allah ciddi bir şekilde görse bizde mesele bitti. O çocuğun filan yolda helak olması, filan yanlış işe bulaşması bir daha önemli değil artık. Çünkü Allah bedenlerimize bakmıyor, elimizin kolumuzun sallanışına bakmıyor, kılık kıyafetimize, sarığımıza, şalvarımıza, sakalımıza bakmıyor. Neye bakıyor? Wa laakin yanzuru ila bikum. Allah sizin kalplerinizde ne tasarladığınıza bakıyor. Çok enteresan bir iki örnek vereceğim kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında sahabilerden bir tanesi bir çuval hurma ayarlamış bunu götüreyim Resulullah'ın mescidine bırakayım fakir biri alsın buradan düşünmüş getirmiş bırakmış oğlu da fakir birisi mescide gideyim birisi sadaka verirse alır eve götürürüm düşünmüş Gidmiş, bakmış sadakaların bulunduğu bir direk vardı o direğin dibinde bir çuval hurma almış sırtlanmış eve getirmiş babası bakmış ki sabahleyin sen bunu nereden aldın demiş mescitten aldım demiş niye mescitten aldın demiş e, ben sadaka direğinin dibine gittim bu oradayı aldım geldim onu ben koydum oraya demiş babası koyardı oğlu alır mı tutmuş çuvalla beraber oğlunu efendimize getirmiş demiş. ben müslümanlara sadaka bıraktım tuttu bu adam bu oğlum benim aldı babasının sadakasını gitti benim sadakam oğlu yiyince sadaka sadaka olmaz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, üzülmene gerek yok. Sen niyetinle o sadakadan kazandın, sen de fakirdin, hakkın zaten, alın gidin bunu buyurmuş. Ama baba, oğluna verseydi onu o sadaka olmayacaktı. Babanın çuvalı yerine gitmediği halde sevabını kazandı. Çünkü Allah, eğer ellerimize, bedenlerimize, ayaklarımıza, dillerimize baksaydı, biz kazanamazdık arkadaşlar. Hangimizin okuduğu Kur'an, Cebrail'in indirdiği Kur'an kadardır yüzde yüz. Cebrail aleyhisselamın indirdiği Kur'an'ı okuyamazsın ki. Ama o sevda ile okursun, Allah yazar Cebrail'den sonra en iyi Kur'an'ı okuyor. Bu Rabbimizin nimetidir üzerimizde. Allah'ın büyüklüğünü gösteren, kulları üzerindeki rahmetini gösteren, en büyük müjdelerinden birisidir. Bu müjde o kadar büyük ki arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah meleklerine emrediyor, işte kullarını izlettiriyor. Kim ne yapıyor? Sağında solunda her insanın görevli melekler var. Yazıyorlar. Bir gün melekler şöyle bir rapor verirler. Derler ki, Ya Rabbi şu adam, işte birisini gösterirler. Bu adam sürekli bir günah işlemeye niyet ediyor. İşte şarap içecek diyelim, en bariz günah olsun sonra vazgeçiyor vazgeçiyor Allah Teala buyurur ki kulum günah işlemeye karar verdiğinde onu izleyin izleyene kadar bir şey yazmayın eğer o günah işlerse işlediği günahı bir defa yazın bir şarap içti yazın ama işlemekten vazgeçerse kulumun defterine bir sevap yazın çünkü kulum benden korktuğu için içmekten vazgeçti Allah'tan korkmayı düşünmek bile sevap. Korkmaya gerek yok da. Ya bugün a niye bulaşıyorum mübarek Ramazan günü diyorsun, sevap yazıyorsun Allah Teala. Öbür mümin Kur'an okuduğu için sevap yazıyor. Sen şarap içmekten vazgeçtiğin için sevap kazanıyorsun. Tam ağzına kadar gelmişti gıybete başlayacaktın. Ya hem oruçlayayım hem gıybet yapacağım. Vazgeçtim. Anlatmıyorum diyorsun. Allah sevap yazıyor sana. Subhanallah demiş gibi sevap yazıyor Bu Allah'ın rahmetinin Bizi ne kadar derinden Kuşattığını gösteriyor Böyle büyük bir Allah'ımız var Ya Rabbi kulluğunla bizi şereflendir Amin. Çok büyük nimetimiz Kardeşler Mekke fethedildi 10 bin sahabi Mekke'nin fethine Katıldılar O şerefle şereflendiler Geri kalanları tabi Mekke'nin fethedilmesi İbrahim aleyhisselamdan beri büyük bir e, birikimi olan Kabe'nin puttan şirkten kurtarılması gibi büyük bir şerefe nail olan on bin kişi oldu gerisi esef ettiler bir daha da Kabe'nin kurtarılacak diye bir derdi yok şirkten kurtuldu kıyamete kadar Allah'ın himayesinde e biz ne yapacağız diye düşündüler Peygamber aleyhisselam efendimiz buyurdu ki fetih bitti Hicrete gerek kalmadı Her yer İslam oldu artık Mekke'den Medine'ye gelmeye de gerek kalmadı Mekke'nin fethine de gerek kalmadı Dikkat ediniz kardeşler Sonra ne buyuruyor biliyor musunuz Hicrete gerek yok artık buyuruyor Hicrete gerek yok Fetih de bitti Bitti Allah'ın yardımı geldi Fetih gerçekleşti e, Mekke'nin fethine katılmış mücahit var Öbür mümin ne kazanacak? <Sessizlik> ''Ve niyetun ve cihadun'' buyurmuş. Mekke'nin fethi bitti, fetih niyeti bakidir, zihninizde tutun bunu buyurmuş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Samimi bir şekilde, bir mümin olarak sen, günün birinde, Beytullah'ı kurtarmak için bir cihat ordusu gerekirse, o orduya ben hazırım inşallah diye, Allah'ın kanmayacağı şekilde, Samimi bir niyetle bekliyorsan Halid İbni Velid'in Kabe'yi şirkten temizlerken ki kazandığı cihadın aynısını Allah sana hazırlamış bulunuyor. Yatağında mümin Mekke'yi fetheden mücahit sahabi seviyesine gelir mi? Gelir. Nereden biliyoruz? Allah peygamberine söyletiyor da biliyoruz. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Mesela ben koltuğumda otururken şehit olabilir miyim? Olabilirsin tabi. Eğer şehadete hazır olduğuna inanıyorsan, Allah bir gün şehadet ordusunu hazırlarsa, şehit ararsa müminler, şehit adayı isterlerse ben hazırım inşallah diye niyetin baki ise, ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yatağında bile ölse, ona şehit sevabı yazılır buyuruyor. Ne kazandırıyor arkadaşlar? Niyet kazandırıyor. Öbür taraftan bakıyoruz. Sahabi 30 parçaya bölünmüş peygamber aleyhisselamın önünde 30 parçaya bölünmüş cephede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komutan olduğu bir cihatta savaşırken parça parça olmuş kardeşleri diğer hayatta kalanlar da ne mutlu ne büyük şehadete ulaştı demişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yan yan bakıp o cenazeye arkadaşınız cehennemde şu anda buyurmuş sabah namazını peygamber aleyhisselamla kılmış öyle baktı peygamberi korurken şehit düşmüş ama cehennemde çıt çıkarmamış ashab-ı kiram bir kelime daha söyletirsek adam hiç cehennemden çıkamaz diye sessizce gitmişler cihattan döndükten sonra hanımını bulmuşlar demişler ki senin eşin çıkarken ne oldu kavganız gürültünüz bir şeyiniz oldu mu yok demiş hani siz cihada gidiyordunuz ya o da geldi kılıcımı getir hanım Tam meyve zamanı bu düşman Medine'ye gelirse bizim meyveler gider perişan oluruz dedi. Aldı kılıcını gitti dedi. düğüm nerede çözüldü arkadaşlar. Biri Resulullah'ı savunmak için gitti. O da meyvelerin hasat zamanı müşrikler Medine'ye gelirse meyveler gider diye gitti. O toprak kavgasına gitti. Herkes dışarıdan onu şehit zannederken cehenneme gitti boşu boşuna. Tıpkı karpuz gibi arkadaşlar. Bir kamyon karpuza bakıyorsun, harika karpuz. Kesince kimi tatlı çıkıyor, kimi kabak çıkıyor. Dışarıdan karpuz. İftara kadar anlayamıyorsun ama tatlı olup olmadığını. Hepimiz kaliteli Müslüman görünüyoruz. Sakal var, kılık kıyafet var, çarşaf var, tesettür var, var var var. Ne arıyorsan var, hafız, hoca, haci. Ne ararsan var, iftar vakti açıyor ki Allah niyetler berbat öbür taraftan iki saat peygamber aleyhisselamla oturup Kur'an okumamış namaz kılmamış insanlar geldim ya Resulallah diyor hoş geldin diyor Efendimiz aleyhisselam ölüyor cenazesini dünyada melekler yıkıyor hanzele arkadaşlar genç evlenmiş bildiğiniz sahabi evlenmiş gerdek gecesinde otururken Efendimiz Aleyhisselam'ın e, nida eden adamı yani davetçisi Resulullah cihada çağırıyor herkesi demiş bir kova suyla yıkanmaya vakit bulamadan orduya katılmış cihada katılmış cünüp cünüp Peygamber Aleyhisselam'la beraber savaşmış Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hanzelenin saçları ıslak cihattan sonra saçları niye ıslak Biliyor musunuz ya Resulullah nereden bilelim diyor. Şimdi melekler cenazesini yıkadılar diyor onun için. Gidin hanımına sorun diyor. Soruyorlar ki ya biz banyo yapmaya vakit kalmadan kalktı gitti diyor. Kimi cünüpken Allah'ın davetini kazandı. Kimileri abdestliyken oruçluyken cehenneme gittiler. Kazandıran ne? Niyet. Ne düşünüyorsun? Oğlun hafız mı olsun? Olsun. Alim mi olsun? Olsun. Mücahit mi olsun? Olsun. İstiyor musun? İstiyorum. E bu çürük 16 yaşına geldi. Hala sen buna Kur'an öğretmedin. Hani hafız olacaktı? Önce bir diplomalarını alsın. İstemekle hayal etmek başka şeyler. Hayallere sevap yazmıyor Allah. Herkes cenneti istiyor. Ama o istemeyi tahakkuk ettirmemizi istiyor Allah. Arzu etmek başka şey, karar vermek başka şey. Eğer biz samimi bir şekilde, büyük işlere karar verirsek, işte Allah'ın müjdecisi budur arkadaşlar. Allah söz veriyor, niyetlerimize cennet veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız ne kadar enteresan, ve hepimizin ne kadar zihninde yer etmesi gereken önemli bir örnek veriyor. Buyuruyor. buyuruyor ki, yaptığınız ibadetler ne tür olursa olsun cennete girmeniz için yetmez buyuruyor. Kaç sene namaz kıldın? Kaç kere haccettin? Kaç kere hatmettin Kur'an'ı? Say 100 olsun, 200 olsun, 300 olsun. 100 sene yaşadıysan en fazla 100 defa hac edebilirsin. 100 sene kal cennette, git der Allah Teala. Madem bir hac bir sene ediyor, öyle yapmıyor Allah. Ya neyimize göre? Fazlı keremiyle, lütfuyla, içimizdeki sevdaya bakacak Allah. Yüreğinde tutuşan nedir senin? Bütün insanlığa Allah'ın kitabını ulaştırmak. Bir kişiye kulağını okutmadan o sevabı yakalayabilirsin. Allah görür ki seni, bir salsa önündeki engelleri senin, bülbül gibi Kur'an şakırtısıyla yeryüzünü dolduracaksın. O sevdana cevap verir Allah. Çocuğun, Arzu ettiğin gibi olmadı mı? Bir dakika, esef etme. Dur. Dur. Sen ne arzU ediyordun? Mücahit olmasını. Peki, mücahit çikolatayla yetişmez. Bunu hesap etmiş mi Etmiştim. Yeterli eğitimi göstermiştin. Kuştuğu yataklarından mücahit çıkmaz. Süngerden mücahit olmaz. Saman yataklardaydı asabi gram. Saman üstünde yatıyorlardı, mücahit oldular. Süngerden mücahit çıkmaz. Süngerden kılıç olmaz. Sünger atayem bile olmaz. Ha Sen hazırlıkları yaptın mı? Yaptın. Güzel örnek oldun mu? Oldun. Güzel hedefler çizdin mi? Çizdin. Madde perest, diploma perest insanlar evine misafir gelip çocuğu berbat etmesinler diye misafirlere bile sansür koydun mu? Koydun. Mobille fuarından vazgeçip normal bir eve çevirdin mi? Evi çevirdin. Çok güzel. Yemeklerde bile helale, temize dikkat ettin mi? Ettin. Çok güzel. Allah'ın koyduğu şeriata göre bir eksiklik var mı senin programında yok. Sen ne arz ediyordun? Bu Selahaddin gibi olsun, Sultan Fatih olsun. Ne oldu şimdi? Aterici, servisi bir şey oldu. Hayır. Onun öyle göründüğü iskeletine bakma. Sen Selahaddin sevabı ile gidersin ahirete. Arkadaşlar. Peygamber aleyhisselam efendimizin veda hutbesini 120.000 kişi dinledi. En az o kadar da insan o vedaya haccına gelememişlerdi. 23 senede. 23 senede. Peygamber aleyhisselam efendimiz 23 senede bir ülke nüfusu kadar insanın Müslüman olmasını gördü. Rabbine öyle gitti. 23 sene. Nuh aleyhisselam 950 tane sene uğraştı. 82 kişi iman etti ona. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselam Efendimizi aynı listeden ulul azm 5 peygamberden 2 kişi gösteriyor. İnsan sayısına göre eğer peygamberler derece kazanıp Allah'ın memnuniyetini elde edecek olsalardı Nuh Aleyhisselam'ın cennete bile girmemesi lazımdı. Efendimiz aleyhisselam kadar ümmeti kalabalık olan yok. 200 sene uğraşıp 2 kişinin iman etmediği peygamberler var. Allahu Teala onlara sen 2 kişiyi bile iman ettiremedin. Bir de geldin burada peygamberim diyorsun. Çık bu listeden. Demedi. Onlar da büyük peygamberler olarak geldiler. Üstelik üstelik çektikleri azizlikten dolayı Allah Ecir üstüne ecir verdi onlara. Sevap deryasına yüzdürdü onları. Kazandıkları adama göre değil, dağlar gibi himmet ve aşklarına göre puan verdi allah Teala. Nuh Aleyhisselam kazandığı adama göre, ona iman edenlere göre olsaydı, hiçbir şey kazanamaması lazımdı Allah'tan. Ama Allah onun beynine, kalbine baktı ki, Dağlar, taşlar, otlar bile iman etsin istiyor o. Ama bunu Allah nasıl gördü? 950 sene bir gün yoruldum, bugün davetten vazgeçeyim demeyen sevdasıyla gördü. O samimiyeti eylemlerinde gördü Allah. Daha ona sormadı Nuh. Niye bu kadar insan az insan iman etti sana diye sormadı bir daha. İsa Aleyhisselama sormayacak. 10 kişi mi iman etti sana? Bu kadar uğraştın sen. Sormayacak. Niye? Çünkü İsa Aleyhisselam'ı gördü, Nuh Aleyhisselam'ı gördü Allah ki, çıldıracaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü ki, patlayacak, çatlayacak kalbi. <gülüyor> çıldıracaksın ey peygamber, çıldıracaksın iman etmeyecekler diye diyor. O sevdayı gördü ya Allah, o gayreti gördü ya, Ebu Cehil iman etse ne olur, etmese ne olur. Bütün insanlık iman etmiş gibi sevap verdi. Çünkü yürekçiğine sevgili peygamberimiz aleyhisselam ve diğer peygamberler o mini yüreklerine milyarlarca insan sığdırdılar. O insanlar gelmek istemediler ama o sığdırdığı için Allah'tan hecini kazandı. Evlat yetiştirirken niyetin seni Ebu Hanife babası yapabilir. Niyetin seni Selahaddin anası yapabilir. Meryem gibi çıkıp sen Annen Rabbim bu karnımdaki çocuğu sana adadım diyebiliyor musun? Ben dükkan açıyorum bugün siftah ettim. İnşallah çoluk çocuğumun rızkından artanını Allah yolunda infak edeceğim diye samimi karar veriyor musun? Veriyorsun. Allah bana emeklilik nasip ederse emekli ikramiyemle ilk işim hacca gitmek olacak inşallah. Diyor musun? Diyorsun. Samimi misin bu konuda? Samimiyim. Tamam. Tamam. Emeklilik nasibi olmadı ne yapacağız? Sen hacısın karıştırma işi. Gitmeden kazandın. Gitsem bir sürü kabaat edecektin. Haccın da olmayacaktı belki. Gitmeden kazandın. Doğurmadan kazandın. Kazanmadan, para kazanmadan, kasanı açmadan infak ettin. Kardeşler, niyetin değeri Allah'ın cenneti kadardır. Ama yaptığımız işlerin değerinin ne olduğu belli değildir. Bunun için küçük düşünme hastalığından kurtulmamız lazım. Ya biz ashab-ı kiram gibi yapamayız. Ne demek ashab-ı kiram gibi yapamazsın. Ne farkı vardı sahabilerin? 70 sene içki içtiler, şarap içtiler. 40 kişi, 50 kişi öldürdüler. Diz çöktüler, 15 günde derya oldular. Hayatta içmedin, kimseyi öldürmedin, bir tertemiz. Niye olmayasın? 10 defa sahabi olursun, 40 defa, 50 defa olursun. 50 defa olursun. Bu internet çağında gelseydi Ömer, Ömer olsaydı görseydik onu. Efendimiz Aleyhisselam bunu haber veriyor. Benim ümmetimin beni görmediği zamanlarda, fitne fesat zamanında, sizin elli taneniz onların bir tanesi yapacak buyuruyor. Bugün bir mümin bu internet fesadı çağında, Allah'tan korktuğu için televizyon ekranına bakmayan, Allah'tan korktuğu için, Gidip bankadaki hesabını kapatan, faizli hesabını kapatan bir mümin, elli Ömer, elli Ebu Bekir ediyor Allah katında. Sahabi şaşırmışlar, Ya Resulullah demişler, yani ters anlamadık değil mi? Yani onların elli tanesi bizim bir tanemiz ediyor değil mi? Yok yok, ters anladınız buyurmuş. Sizin elli taneniz o zamanın bir mümini yapacak. Siz benim dizimin dibindesiniz, yapacak bir şeyiniz yok onlar her şeyin fitne olduğu bir zamanda gelecekler Resulullah'ın sünnetidir diye bunu ihmal etmeyecekler onların elli tanesi kadar siz bir, taneniz, bir tanesi kadar elli taneniz değer yapacaksınız diye müjde etmiş neye veriyor Allah görüyor ki mümini önünde engeller kalksa Ömer olacak bu çoktan Ömer olmaya hazır Ömerlik imkanı yok Önemli olan demek ki Ömer olmak değil, Ömer'e aday olmak önemli. İçimizdeki sevda önemli kardeşler. Bu sevdayı yakalayamadıktan sonra, Hacca kimse aldanmasın, Hatimlere kimse aldanmasın, Namaza aldanmayınız. Namaz cennet için o görüntü itibariyle yetmiyor. Kabe'nin etrafında gidip, Hac mevsiminde tavaf etmek yetmiyor Buradan dönen bir beden sahibi olman lazım. Burada ben neredesin sorduğumda, Kabe'nin etrafında fırıldak gibi dönüyorum 40 senedir. Diyor musun? Heh, haç bu işte. Haç bu. Daha Kur'an'ın sayfalarını açmadan ellerin titriyor mu? Rabbimin kitabına tutuyorum diye. Heh, bu. Daha henüz hanımın hamile kalmadan, daha nişanlıyken doğurduğumuzu Kur'an'a adayacağız. Tamam mı? Tamam mı? Ayküs'ünü ölçtürürüz. İyi zekası yoksa onu mühendis yaparız. Çok süper zeki ise çocuğumuz onu Kur'an'a adadık tamam mı? Tamam. Tamam. Bak kazandık mı? Evi züccaciye dükkanı yapmak yok. Mobilya fuarı açmak yok. Kazandığımızdan Allah için infak edeceğiz tamam? Tamam. Sen bir kuruşsuz girdin cennete. Bir kuruşsuz girdin. Öbür taraftan milyarlar veren, belki camiler yaptıran kıyamet günü helak olacak arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Bunu gözümüzün önünde hep tutalım arkadaşlar. Elinizdeki broşürün de son sayfasında o. Böyle geniş yazdım ki onu böyle vitrine koyalım. Ne buyuruyor? Bir dirhem yüz bin dirhemi geçer Allah katında buyuruyor. Dirhem ne arkadaşlar? Bozuk para demek. Yani bir lira diyeyim ben. Bir lira yüz bin lirayı geçer nasıl olur ya Resulallah yüz bin nerede bir nerede buyurmuş ki bir adam düşünün hesabı kitabı yok malının bir milyonu var mesela çıkarmış yüz binini vermiş Allah için sadaka vermiş bir milyonu olan birisi yüz bin verince kaçta kaçı vermiş oluyor yüzde onunu vermiş oluyor iki dirhemi olan bir insan iki lirası var o da çıkarıp bir lirasını Allah için vermiş. Yüzde kaçını vermiş oluyor? Biz rakamları ölçtüğümüzde yüz binin yüz binde biri o. Allah öyle ölçmüyor ama. Bakıyor ki bu kulumun bir milyonu olsaydı demek beş yüz binini verecekti bu kul hazır vermeye. İkinin birini verdiğine göre bir milyonun beş yüz binini verir. Ona o sevabı yazıyor Allah. Servetinin... Kaçta kaçını vermeye aday bu? Yüzde ellisini vermeye aday. Yüzde ellisini vermeye aday, o zaman büyük bir servet. Dağlar kadar altın vermiş kabul ediyor onu. Öbür mümin, o da mümin, o da sadaka veriyor. Bir milyondan yüz bin çıkarıp vermiş. Onun verme kapasitesi ne kadar? Yüzde on. Neyi ölçüyor Allah o sevdayı ölçüyor. Onun için ne kadar fedakarlık yapacaksın onu ölçüyor. Bakıyor ki Allah bu kuluma dünyanın tamamını versem yarısını Allah için verecek. Kul kazandı. Bir lira ile kazandı. Öbür kuluna da bütün dünyayı verse yarısını kendinde bırakacak gene. Kapasite müsait değil. İstihabatı düşük. Ne kazandırdı? Niyet kazandırdı. Kur'an Mekke'deki e, Tebuk'teki cihada katılamayan birilerinden bahsediyorum. Gelmiş, Ya Resulallah demiş. Şu sıcakta, Ağustos ayında bin kilometre Tebu'ya gidecekler. Bizans'la savaşacaklar. Ashab-ı kiramın katıldığı en çetin 40 bin kişilik büyük bir ordu. Fakat Ağustos'ta bastığın yer, ayağındaki deriyi yakıyor. Fırın gibi her yer. Ya Resulallah, demişler. Şöyle ayağımıza bir çarık gibi bir şey bulabilsen de, biz de gelsek seninle. Ya da Ya Resulallah bir binek deve bir şey bul bize, eşek olsun bir şey olsun onunla gelelim. Çünkü yürünmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola dönmüş, yok, zaten kıtlık var. Size verecek bir şeyim yok, siz burada oturun demiş. Oturuyoruz arkadaşlar, bakıyoruz ki onlar, Mescide çekilmişler ağlıyorlar. Niye ağlıyorlar? Niye ağlıyorlar? Ölümüne gidilecek cihada gidecek bir şey bulamadıkları için. Geldi Kur'an bu dosyayı açtı. Ve la alellezine iza ma'tu ke li la ecid ma ahmilukum alayh. wa a'yunum tefiilu min eddami hasanan illa ecid Şu adamlar var ya Geldiler sana Bize ya Resulallah bir şey ver onunla cihada gidelim dediler Bir şey bulamıyorum dedin Çekildiler Mescid'in kenarında hüngür hüngür ağlıyorlar Oturdukları yerde cihad ettiler Ashab-ı kiram Bin kilometre gittiler Bin kilometre geri geldiler Medine uzaktan görüldü Geri dönüyorlar cihattan Elli gün sürdü Elli gün o kulakta gitti geldiler Efendimiz mola verilen bir yerde Medine'ye yaklaşmışlar buyurdu ki, biz dağ tepeye gittik geldik ki hani, şu Medine'de giyecek ayakkabı bulamadığı için bizimle gelemeyenler var ya, gezdiğimiz her vadide bizimle beraberdiler. Biz dağları tırmandık onlar oradaydı. Biz kılıç kuşandık onlar kılıç kuşandılar. Ya Resulallah, bu kadar elli gündür güneşin altındayız, bu Medine'de madem oluyordu, niye biz geldik seninle? diye sordular, buyurdu ki, onlar giyecek ayakkabı bulsa gelecekler de bizimle, niyetleri vardı, ayakkabı bulamadılar, ama, Resulullah'la elli gün, aleyhissalatü vesselam, cihad edenler, ne kazandıysa, çocuklarıyla oturup, hurma yerken o sevabı kazandılar, ne kazandırdı? niyet, ne kaybettiriyor? Niyet. Kardeşler, bugün hiçbirimiz yemek yemiyoruz. Allah bize sevap yazıyor. Sahurda niyet ettiğimiz için. Başka bir kulu Allah'ın sahurda niyet etmeden, zaten evde bizim yemek yok, ben de yemeyim bugün dese, o da sevap kazanıyor mu? Kazanmıyor. Ağaç, biz de açız. Allah açlığa sevap yazmıyor ki. Sahurdaki, Rabbim bugün senin için aç kalacağım değişine sevap yazıyor Bir örnek daha vereyim çok iyi anlaşılması için Şimdi mesela Bir kiracımız var bizim Bu kiracımız Fakir sefil birisi Bize de 3 aylık Kira borcu var Ramazan geldi zekat vereceğim Tam benim Vereceğim zekatta 3 aylık Kiraya tekabül ediyor Yani onun bana 1.5 milyar kira borcu var ben de 1.5 milyar zekat vereceğim 3 aylık kira veyahut da benden daha önce borç almıştı kira olmasın borç almıştı peki ben nasıl olsa 1.5 milyar lira vereceğim onun bana olan borcunu silebilir miyim böylece kardeşim senin bana 1.5 milyar borcun var zekatıma saydım hadi Allah kabul etsin helal et olmaz niye nedir zekat denen şey cep Çıkarırken Allah'ın hakkı olarak çıkarmaktır Sen bunu daha önce ne diye çıkardın Borç diye çıkarmıştın Ya da mal vermiştin Önce onun eline geçerken o para Mal olarak borç olarak Ticari bir maksatla geçmişti ya O bir daha zekata dönüşmez Olmaz böyle e Zaten bir buçuk milyar vermeyecek Verecektin Ama Allah bir buçuk milyar Çıkarın cepten demiyor bir buçuk milyara niyet edin demişti sana. O parayı normal paralardan farklı hale getiren niyettir. Yoksa aynı para bu, aynı para. Bu nedenle kardeşler niyetlerimizin kıymetini bilelim. Bana sorulsa ki Müslümanlar olarak en büyük afetimiz nedir bizim? Küçük düşünme hastalığımızdır. Çocuğunu okutacak. Bunu iyi bir hafız yapayım inşallah diyor. Böyle bir şey olmaz. Ne demek iyi bir hafız olacak? Ne olacak hafız olunca? Hafızlık bir şey değil arkadaşlar. Her Müslümanın hafız olması lazım zaten. Abdesti öğretmek bir iş midir? Herkesin abdest olması lazım. İş nedir? Selahaddin olmaktır. İş Ebu Hanife olmaktır. Malik olmaktır. Şafii olmaktır. Ahmet olmaktır. Akşam din olmaktır, ulubatlı olmaktır. niye çocuklarımızı küçük şeylerle çürüttük ya. Hafızlık yüzde bunun, o yüzde beşe kilitliyorsun çocuğu. Kendisi de öyle düşünüyor. Nere gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Niye gidiyorsun camiye? Öğle ezanı okunacak. Ya gitme kardeşim böyle camiye ya. Bak nasıl git biliyor musun? Ezan yakın. Allah davet etti, o davete icabet edeyim Karar bir, karar iki. İnşallah orada hoca efendi ayet okuyordur onu dinlerim. İlim kararı. Al kararı iki. Üç. İnşallah yabancı bir mümin gelir de selamlaşır. Bir mümin kardeşim daha olur. Allah. Üçüncü karar. Ukuvvet kararı. Dört. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kindiye kadar da otururum camide bekleme sevabı kazanırım. Dört. Beş. İnşallah orada bir dilenci gelir. Beş on guruş sadaka veririm. Beş. Hiçbiri olmadı. Gittin ki imam gelmemiş cami kapalı. Döndün evde kılıyorsun. Benim sevabımda bir eksiklik var mı arkadaşlar? Hayır. Sadece camiye gitseydim öğlen namazını kılmaya bir sevap kazanacaktım. Bir camiye giderken bir taşla on kuş vurabilirim. On kuş vurabilirim. Çocuğunu Kur'an mı öğretiyorsun? Güzel. Kur'an öğretmek bir sevap. İnşallah burada cihadı öğrenir, cihad eder çocuğum diye niyet et. İki, üç, İnşallah çocuğum öğrenir, başkalarını öğretir de Kur'an muallimi yetiştirme taktiği öğren. Üç, et, et, et niyet hiçbiri tutmadı. Allah diyor mu bu hamurun mayasını illa tutturacaksınız? Hayır. Samimi misin ona bakıyor Allah Teala. Sen sevdanda ciddi misin? Hakikaten yüreğinde bu kor var mı? Ya karışma Allah Teala'nın işine ya. Karışma kardeşim. Niceleri yataklarında öldü. Allah şehit sevabı verdi onlara. Niceleri iki harf üst üste koyamayacak cehaletle öldüler. Alimler onlara gıpta edecek kıyamet günü. Nice cahiller var. Dev alimlerin babası olmuşlar. Kendisi cahil. Alimlerle beraber dirilecek kıyamet günü. Neden? çocuğunu alim yapmak için uğraşmış <gülüyor> peygamber aleyhisselam efendimizin şu sözünü unutmayınız kardeşler ne buyuruyor sizden biriniz eğer bir güvercinin gireceği kadar bir güvercinin gireceği kadar bile olsa cami yapabiliyorsa muhakkak cami yapsın buyuruyor subhanallah bir güvercinin gireceği yer demek bir tuğla demek bir tuğladan cami olur mu olur olur bir tuğla koca bir kubbeyi geçer merak etme Allah görür ki sen üç tuğla alsan çocukların ekmeğinden kısman gerekecek. Ancak bir tuğla alabiliyorsun. O bir tuğlaya ne veriyor demek ki Allah? Koca bir cami sevabı veriyor. Yüreğindeki caminin hacmine bakıyor Allah. Tuğlaları ölçmüyor. Tuğla fani çürüyor. Gelir günün birinde başka bir usta yıkar senin koyduğun tuğlalar. O camiyi yıkar başka yaparlar. Lakin senin niyetin kıyamete kadar baki kalır Kardeşler bir niyet hastalığı yaşıyoruz Küçük şeyler düşünüyoruz İşte camiye giderken küçük düşünüyoruz Çocuğumuza Kur'an okuturken küçük Mini niyetler yapıyoruz mini niyetler Sonuçları da zaten oluyor O niyetlerde bir sıkıntı oluyor Hayır büyük şeylere niyet edelim Büyük kafalı olalım Önümüzde hiçbir engel yok Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan beri ne kadar salih kulu varsa Allah'ın peygamberler hariç, hepsini geçme hakkımız var bizim. Peygamberler hariç. ashab kiramın sahabiliğini geçemezsin. Ömer'den daha takva olmak mümkündür. Ebu Bekir'den daha sıddık olmak mümkündür. Hiç kimsenin önünde bu kapalı değil. Engelledir biliyor musun? Sen cücesin cücesin cücesin dedirte dedirte cüceliğe iman ettirdiler bize. Senden adam olmaz. Tabi olmaz abi. Dedirttirdiler bize sonunda. Hayır. Bizden de mücahit olur. Bizden de alim olur. Bizden de sıddık olur. Bizden de adil olur. Biz de infak ederiz. Biz de veririz Allah'ın izniyle. Hem asabı ı kiram gibi hurma bahçesi değil, ceviz bahçesi veririz. Onların hurmasını da geçeriz Allah'ın izniyle. Bir örnek daha iyi anlamamız için kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı ashab-ı kiramın Birbirleriyle olan bir takım tartışmaları oldu. Ee, o tartışmalardan sonra işte mesele Efendimiz Aleyhisselam'a intikal etti. Bakınız ne buyuruyor? Bakınız ne buyuruyor? Yani Abdurrahman İbni Avf'la Halid İbni Velid tartışmışlar. İnsan bunlar. Sahabi derken insanlıkları ölmediği insan tartışmışlar. Tartışma Efendimiz Aleyhisselam'a intikal etmiş. Abdurrahman İbni Avf dördüncü Müslüman. Dördüncü Müslüman. Yani Efendimiz'e peygamberlik geldiğinden bir gün sonra iman etmiş. Halid İbni Velid de 21 sene sonra iman etmiş. Yüz bininci Müslüman belki de. Efendimiz'e mesele intikal etmiş. Kim haklı, kim haksız gibi bir tartışmaya bile müsaade etmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş ki, Sizden biriniz yeni Müslüman olanlar, Sizden biriniz, Uut Dağı gibi büyük bir altını Allah için verseniz bu adamın bir avuç arpası kadar sevap kazanamazsınız Allah katında buyurmuş neden neden İki şeyden dolayı bir çünkü Abdurrahman zor günlerde verdi siz herkesin verdiği günlerde veriyorsunuz zaten 2 Abdurrahman'ın ihlası 23 yıllık deneyimle sabit hiç kaypalamamış. Nerede adam aranıyor? Buradayım ya Resulallah demiş. Can lazım buradayım ya Resulallah demiş. E mal lazım buradayım. buradayım. Buradayım ya Resulallah buradayım. Sonra buyuruyor ki siz, kadınlarınızın kucağındayken onlar bana can siperi olmuşlardı buyuruyor. Burada aynı zamanda vefayı da görüyoruz tabi. Demek ki kardeşler, bir avuç arpa ile, Uhud dağı kadar büyük bir altın stoğunu geçmek mümkün. Biz bundan bu dersi çıkarıyoruz. Ne ölçüyoruz? Arpada ne var? İhlas var, niyet, samimiyet var. Uhud dağı kadar veriyorsun, ne zaman veriyorsun? Herkeste 5-10 tane Uhud dağı kadar altın var zaten. Sen bir tanesini veriyorsun. Ama kimsenin 5 tane arpa bulamadığı bir zamanda, sen bir avuç arpa vermiştin. Allah'ın terazisi kardeşler bizim terazi türünden değil. Niyet ölçer o, o niyet ölçer, ihlas ölçer. Nice müminler 20 rekat teravih kılacak, belki bir rekatını Allah katında bulamayacak. Ama pek çok mümin, yatağında ne teravih kılabiliyor, ne ezan duyabiliyor, teravih sevabı alacak. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bir mümin, bir işi düzenli olarak yaptığı halde, Allah'tan gelen bir engelden dolayı yapamazsa, Allah meleklerine buyurur ki yapıyor gibi yazmaya devam edin sen perşembe orucu mu tutuyordun tutuyorsun şimdi niye tutmuyorsun şeker çıktı o tuttuklarında bir sürü kusur vardı bunları kusursuz tutuyorsun şimdi her akşam oruç her perşembe oruç yazılıyor sen maaşın varken 5 kuruşunu götürüp infak ediyordun bir camiye bir vakfa veriyordun şimdi emekli oldun zor yetiyor devam ediyor Devam ediyor Ne devam ediyor Yaptığın infak Hayır devam ediyor Nasıl devam ediyor Allah ettiriyor Çünkü görüyor ki Allah Bu kulumu ben yatağa düşürmesem O şimdi hatimle teravih kılıyordu Kazandı Belki gitseydin camide dedikodu gıybet ettiğin için O teravih bile kaybolacaktı Tam bir teravih yazıyor Allah Kardeşler Her şeyle yarışılır da Allah'ın rahmetiyle yarışamayız Öyle bir koşuştur ki o O rahmet gazabını bile geçti Allah'ın Allah'ın rahmetiyle yarışamayız Bizim kusurumuz küçük düşünme hastalığıdır Basit düşünüyoruz Küçük düşündüğümüz için sonuçlar da hep küçük oluyor Allah cesetlerimize, elbiselerimize Yaptığımız işlerin şovuna, görüntülerine bakmıyor Yüreğimizdeki tutuşmuş kora bakıyor. Ne arzu ediyorsun sen? Şöyle dağlar gibi servetim olsa da Allah için her mahalleye bir cami yaptırsam mı düşünüyorsun? Bunun samimiyet ölçüm aleti var Allah'ta. Onu ölçer o. Seni ciddi bulur. Parazit de görmezse o arada kazandın. Her mahalleye bir cami yaptırdın bilsen. Şöyle yüz çocuktan on tanesini hafız yapsam ne iyi olur diye mi düşünüyorsun? Hiç merak etme. Samimi misin? Samimim. İyi de bunun için gayret ediyor musun? Uyuyamıyorum sabahlara kadar. Proje üstüne proje çiziyorum. Ehliyle tanıştın mı? Tanıştım. O hafızlar senin Kur'an'ını okuyor merak etme sen. Kardeşler, peygamberler bile başlattıkları projeleri tamamlayamadan gittiler. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene üzerine projesini tamamladı. Allah tamam Tamam bugün din tamam oldu buyurdu. Bir peygamber gitti. On binlerce peygamber başlattığını bitiremeden gitti. Ama onları Allah eksiksiz kabul etti. Gayretlerinden dolayı. Asabı da böyle kabul etti. Aynı kadroda biz de varız inşallah. Niyetlerimiz büyük olacak. Samimi olacak. Parazit tutmayacağız niyetin kenarında. Parazit tutmayacağız. Çocuğu hafız yapmak istiyor. Karate kursuna göndermiş. Önce karate kursuna gönderiyor hafız yapacak Çocuk orada bin tane arkadaş edinecek Havası başka tarafa kayacak Hafız yapacak Ne yapıyorsun sen Hafız yapacak Evde çocuğun ders çalışacağı gün Misafir kokteyli var Yoo parazit de yapmayacaksın Niyetin samimi Boyun kadar da standardın kadar da O niyete uyuyorsun Allah'ın rahmetiyle yarışamazsın Boşuna uğraşma kazandın İnşallah Hepimize Allah büyük niyetlerin adamı olmayı nasip etsin. Yani kardeşler Allah'ın rahmetiyle yarışmıyoruz. Yani o rahmet geçecek inşallah. Sadece biz şeytanın bir takım propagandalarına, vesvesesine kandık. Şeytanlaşmış insanların aldatışına kandık. Yol bu değil. Yol Allah'ın yoludur. İnşallah kazananlardan olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve Muhammed.